Türkçe peri Masalları Prens Milan Evvel zaman içinde çok uzaktaki bir krallıkta sakalları ayaklarına kadar ulaşan bir kral yaşıyormuş. O kudretli kral Kajota'ymış ve krallığı beş nehir ve üç ormanı kaplarmış. Kral topraklarının ve nehirlerinin her yerini ziyaret etmek ve her şeyin yolunda gittiğini gözleriyle görmek istemiş. Böylece bir yıl boyunca krallığının en uzak köşelerine gitmiş ve her şeyin gerçekten iyi olduğu konusunda tatmin olduğu zaman eve dönüş yolculuğuna başlamış. Yine sıcak bir günde... Güneş bugün acımasızca yakıyor. Öğlen seyahat edersek fazla uzağa gidemeyeceğiz. Bu yüzden hava biraz serinleyinceye kadar birkaç saat burada kamp yapalım ve sonra yolculuğumuza devam edelim. Birdenbire öyle bir susuzlukla uyanmış ki, hemen o anda su içmezse ölebileceğini düşünmüş. Bu yüzden bir nehir veya göl veya herhangi bir şey aramak için atını yönlendirmiş. Uzun bir süre aramış ve suyu olabildiğince mavi, kristal gibi parıldayan bir göle gelmiş. Kral öyle susamış ki yere yatmış ve tıpkı bir kedi gibi su içmeye başlamış. Ve susuzluğunu giderdikten sonra kral ayağa kalkmak istemiş ama bir şey sakalını suya doğru çekiyormuş. Suyun altından ona bakan kocaman bir yeşil yüz görmüş. Bırak beni yoksa bedelini ödemek zorunda kalırsın. Tehditlerinin hiçbiri bana sökmez. Burada su altında benim dünyamdasın. Ama bir şartla gitmene izin verebilirim. Neymiş o şart? Bana hemen şimdi sarayında bulunan ama hakkında hiçbir şey bilmediğin en değerli şeyi ver. Tamam, söz veriyorum. Bunun üzerine canavar, kralın sakalını bırakarak gitmesine izin vermiş. Kral nihayet sarayına ulaşmış. Büyük bir mutlulukla ve heyecanla karşılanmış. Kraliçesi sarayın kapılarında bekliyormuş. Ah kralım, siz uzaktayken meleklerin bizi neyle kustadıklarına bakın. Oğlumuz, bu krallığın prensi. Bana hemen şimdi sarayında bulunan ama hakkında hiçbir şey bilmediğin en değerli şeyi ver. Hmm. Yani canavarın demek istediği buydu. Oğlumu istiyor. Sorun ne hayatım? Oğlumuzu gördüğüne sevinmedin mi? Oh, hayatım, tabii ki çok mutluyum. O kadar heyecanlıyım ki ne söyleyeceğimi bilemedim. ''Oğlum, bu krallığın prensi.'' Kral, canavarın sevgili oğlunu götüreceği düşüncesiyle birçok geceler uykusuz kalmış. Oğlunun her zaman iyi korunmasını sağlamış. Fakat zaman geçmiş ve prens silah dışındaki birçok sanatla ilgilenen cesur, bilge ve akıllı bir genç olarak büyümüş ve kral canavarla ilgili korkusunu tamamen unutmuş bir gün, prens ormanda kamp yaparken, yol arkadaşlarından ayrı düşmüş ve o sırada ormanı araştırırken... Ah, prens Milan! Büyük Kajota kralının oğlu! Sizi tanıyor mu? Tanımıyorsun ama baban tanıyor. Ona benimle tanıştığını ve hala sözünü yerine getirmesini beklediğimi söyle. Tekrar görüşeceğiz evlat. O zamana kadar hoşça kal. Prens, krala garip ziyaretçiden bahsetmiş. Bunun üzerine, oğlunu istediğini bilmeden yıllar önce canavara vermiş olduğu sözden, ailesine bahsetmekten başka seçeneği kalmamış. Hikayeyi dinleyince... Baba, söz sözdür ve yerine getirilmesi gerekir. Yeşil canavara kendim gideceğim. Ama evlat, o söz adilce verilmemiş... Birkaç yudum su için ödenmesi gereken bir bedel mi bu? Her neyse anne. Eskiden verilen sözler de tutulmalı. Ve işler asla göründüğü kadar kötü değildir. Sana geri dönmenin bir yolunu bulacağım. Ama şimdi gitmeliyim. Kral ve kraliçe prensin haklı olduğunu biliyormuş. Ve isteksizce de olsa onu ormana, yeşil canavarın gölüne göndermişler. Prens göle gittiğinde... İçinde on tane ördeğin yüzdüğünü ve on küçük giysinin karada durduğunu görmüş. Prens bir ağacın arkasına saklanmış. Birer birer ördekler gelmiş ve giysileri giymiş. Ve o anda güzel birer kıza dönüşmüş ve yürüyüp gitmişler. Sadece son kız geride kalmış. Ağacın arkasına saklandığını hissettiğim kişi kim? Çok üzgünüm Leydim. Sizi suda gördüğümde ne yapacağımı bilemedim. Seni buraya getiren ne Prens Milan? Eğer adımı biliyorsanız, babamın uzun zaman önce gölün altındaki dünyanın hükümdarına verdiği sözü de biliyorsunuzdur. O hükümdar benim babam. Ben Prenses Sintia, En küçük kızıyım. Bunun birkaç yudum su için çok yüksek bir fiyat olduğuna inanıyorum. Ama... Benimle gel. Seni babama götüreceğim. Böylece Prenses Asintia üç kez ayağıyla yere vurmuş ve Prens ve Prenses kendilerini muhteşem bir sarayda yeşil canavarın huzurunda bulmuşlar. Bakıyorum da nihayet buradasın Prens Milan. Evet majesteleri. Babamın uzun zaman önce sana verdiği sözü yerine getirmek için buradayım. En sonunda. Pekala. Bu gece dinlenebilirsiniz. Ama yarın bana yüz odası olan, altından bir altın saray ve içinde bin tane çiçek olan bir bahçe yapman gerek. Eğer yapmazsan kafan boynundan ayrılacak. <gülüyor> Majesteleri, bunun için neden yarına dek bekliyorsunuz? Bu görev benim için imkansız. Çünkü altından bir kalenin nasıl inşa edileceğini bilmiyorum ben. Yarın bütün gün zamanın olacak. Bir yolunu bul. Prens ne yapacağını düşünerek odasında oturuyormuş. Böyle bir başarı sadece sihirle tamamlanabilir. Ya da... Evet, kaleyi inşa etmek için sihre ihtiyacım var. Sen uyu prens. Büyüyü kullanarak sarayı kısa süre içinde hazırlayacağım. Hayır prenses. Bu bir hile anlamına gelir. Benden istenenler ortaya kondu. Ve ben bunun üstesinden adilce gelmek zorundayım. Ama babam birkaç su damlası karşılığında seni babandan aldı. Bu adil değildi değil mi? Fakat yıllar boyu baban bana zarar vermedi. Ve baban haksız olsa dahi hile yapmayacağım. Gerçekten yardım etmek istiyorsan bir iyilik yapar mısın? Ne istersen yaparım. Böylece prens prenses'ten ona bir şey getirmesini istemiş ve ertesi sabah kendinden emin bir şekilde canavarın huzuruna çıkmış. Evet, sarayı hazırlatın mı? Evet majesteleri. İşte burada. Aa, ne bu? Benden altın renginde, yüzlerce odası ve binlerce çiçeği bulunan bir saray yapmamı istediniz. Şey, buradaki oda ve çiçek sayısını sayabilirsiniz. Onu toprağa inşa etmemi söylememiştiniz. Ben de bu yüzden onu tuvale yaptım. Hepsi bu. <gülüyor> Çok zekisin Prens Milan. Haklı olduğunu kabul etmeliyim. Bana bir şey daha yaparsan babana geri dönmene izin verebilirim. Elimden geleni yapacağım. Peki, burada bir elmas parçası var. Elimde duruyor. Sabaha kadar onu benden alabilirsen gitmekte özgürsün. Aksi takdirde başın boynundan ayrılacak. <gülüyor> o gece Prens Milan bir kez daha canavarın elinden elmasın nasıl alınabileceğini merak etmiş. Ve penceresi bir kez daha çalınmış. Bu gece görevi yerine getirmek için kesinlikle sihre ihtiyacınız olacak. Bana izin verirsen... O elması senin için hemen alabilirim. Hayır prenses, bu da hile demektir. Yardımın için teşekkür ederim. Ama babamın senden istediği şey haksızlık. Öyle olsun ne yapalım ama hile yapmayacağım. Ancak istersen bana yardım edebilirsin. Bana bir şey getirir misin? Ne istersen. Ertesi sabah prens canavarın huzuruna çıkmış. Kesin olan ölüm yüzünden endişeliymiş. Buraya bak Prens Milan. Elmas hala elimde. Bu görevi yerine getiremedin. Ekselansları haklı ve yenilgiyi kabul ediyorum. Peki o zaman kafan boynundan ayrılmalı. Buna hazır mısın? Evet majesteleri ama başım boynumdan ayrılmadan önce bir şey dileyebilir miyim acaba? İstekleriniz konusunda adil olduğumu kabul ediyor musunuz? Peki, tamam. Bir dilek hakkı veriyorum. Elimdeki elmastan başka her şeyi isteyebilirsin. <gülüyor> Kafamın boynumdan ayrılmasını diliyorum ama buradan efendim. Yani buradan değil. Bu kukla benim bir kopyam olduğundan, bu boyun ve kafa da benim. Sadece kafamın boynumdan ayrılacağını söylediniz. Ölmek zorunda kalacağımı asla söylemediniz. <gülüyor> i̇yi. Bu çok akıllıca Prens Milan. Çok iyi. Sözünü yerine getirdin. Ben de benimkini yerine getireyim. Eve gidebilirsin. Babana söyle, akıllı, zeki ve günaha boyuna eğmeyen iyi bir oğlu var. Günaha mı? Babam benden hile yapıp yapmayacağını görmek için hile teklif etmemi istedi. Ama yapmadın. Sakinliğini korudun, aklını kullandın. Bu oyunu adil şekilde kazandın. Bunun için yaşamayı ve krallığını yönetmeyi hak ediyorsun. <gülüyor> Majesteleri, şimdi hepimizin arkadaş olduğunu mu anlıyorum? Arkadaşız tabii. Babana söyle, benden korkacak hiçbir şey yok artık. Ve bundan böyle. Her zaman onun arkadaşı olacağım. İkiniz de aynı fikirdeyseniz... Kızımın sizinle evlenmesini istiyorum. Ona iyi bir koca olacaksın. Ee, e, e, affedersin. İstemediğin bir şey mi söyledim acaba? Ha? Hayır, hayır. Evlenmeyi kabul ediyoruz. <gülüyor> Ve böylece prens krallığına geri dönmüş... İki düşman kral arkadaş olmuş ve prens ve Heisintia sonsuza dek mutlu yaşamışlar.